İmtihan Bir imtihanlar zinciridir hayat baştan başa. Ta çocukluktan başlar insanoğlu için imtihanlar. Ve ruh bedenden ayrılacağı ana kadar da devam eder durur. Anlayıp sezebilenler için bu küçük küçük imtihanlar, birer eleme ve finale kalan ruhların tespit edilmesiyle alakadardır. İnsanoğlunun vicdanında ve ruhanilerin gözünde tespit edilmesiyle. Çeşit çeşittir imtihanlar ve bütün bir hayat boyu, değişik boy ve derinlikte devam eder dururlar. Mektebe alınma imtihanı, sınıf geçme imtihanı, mektep bitirme imtihanı, evladın babadan, babanın evlattan bulma imtihanı ve daha bir sürü imtihan. Hele bunlar arasında insani düşünce ve yüksek ideallerinden ötürü saf dışı edilme ve vatandaşlık haklarından mahrum bırakılma imtihanı, Oldukça ağır ve gurur kırıcıdır. Bir de düşmanın amansızlığı ve insafsızlığı yanında vefasız dostların eliyle çekilen intihanlar vardır ki doğrusu dayanılması en güç olan imtihanda işte budur. Zira düşmanın hasımca vaziyeti insanlık ve mürüvvetle telif edilmese bile düşmanlık mantığına uygundur. Hatta düşünce yapısı, dünyaya bakış keyfiyeti ve değer hükümlerindeki farklılıklar çoğaldıkça da bu husumetin artması aynı mantıkla tabii görülebilir. Ne var ki, aynı kadar çizgisinde kavga verenlerin, aynı duygu ve düşünceleri paylaşanların kıskançlık ve rekabet hissiyle gammazlamalara düşmeleri katiyen akıl ve mantıkla telif edilemez. Hele insanlık ve mürüvvetle asla... Evet, böyle vefa umulan bir yerden ihanet ve cefa görmek, hem acı hem de oldukça düşündürücüdür. Ama ne ilersin ki, aldatmanın akıllılık, inhisar fikir ve saplantıların sadakat, bağnazlığın muhafazakarlık sayıldığı bir dünyada, bu kabil iptila ve imtihanlar eksik olmayacağından, bilip dayanmadan başka da çaremiz yoktur. Evet, fert olarak, Aile olarak ve toplum olarak gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, lütfun hoş, kahrın da hoş deyip dayanma mecburiyetindeyiz. Dünden bugüne yer yer düşmanlarından ve zaman zamanda dost kılığına bürünmüş hasımlarından devamlı ihanet darbeleri yiyen ve sürekli olarak kırpalanan bu millet bütün tarih boyunca imtihanların en acı ve en ağırlarını gördü. En korkunç hıyanetlere maruz kaldı. Gün geldi ki dört bir yandan bütün dünya onun üzerine at sürdü ve onu ablukaya aldı. Hatta bu dönemde onun bütün bütün tarihten silineceği zehabına kapılanlar da oldu. Ama o bu ölüm kalım imtihanlarını da atlatarak bir kere daha bütün bir hasım dünyanın planlarını alt üst etti. Belki o bundan sonra da bir kısım imtihanlar görecek. Tekrar tekrar ırgalanacak. Karşısına ateşten tepeler, kandan irinden deryalar çıkacak. Ancak bütün bunlar O'nun kendini yenilemesine ve metafizik gerilimine yardımcı olacaktır. Zira O, bunlarla dost ve düşmanını tanıyacak, bunlarla bilinecek ve bunlarla düştükten sonra doğrulup kalkmanın ve kendine gelmenin yollarını öğrenecektir. İnsan imtihanlarla saflaşır ve özüne erer. Hayat imtihanlar sayesinde yeknesaklıktan kurtulur ve renklilik kazanır. Ruh, imtihan gördüğü nispette olgunlaşır ve büyük işleri göğüsleyebilecek hale gelir. Geçirilen imtihanın ağırlığı ve soruların terleticiliği nispetinde, fert, insanlık mektebinde sınıf geçmeye ve yükselmeye hak kazanır. İmtihanın olmadığı bir yerde, ferdin saflaşıp özüne ermesinden, toplumun gerilip çelikleşmesinden bahsedilemez. İmtihanla sıkışan ve büzülen ruhlardır ki, yay gibi gerilir, ok gibi fırlar ve bir solukta hedefe ulaşırlar. Evet, sabah akşam onların çevrelerinde dolaşıp duran endişeler, yer yer yuvalarını sarsıp geçen açlıklar, susuzluklar, sıkıntılar, hatta mal ve canlarına gelen zarar ve siyanlar, beklenmedik şekilde hadiselerin demir paletleri altında kalıp ezilmeler, onları en sert çelikler haline getirecek ve istikbale hazırlayacaktır. İmtihan görmemiş ölü gönüllerin ve ham ruhların nefisleri adına insanlığa yükselmeleri bahis mevzu olamayacağı gibi, içinde yaşadıkları topluma da en küçük bir menfaatleri dokunmayacaktır. Elmas gibi ruhların kömür tihnetli kimselerden ayrılması imtihana bağlıdır. İmtihanın olmadığı bir yerde altını taştan, topraktan, elması da kömürden tefrik etmeye imkan yoktur ve yine imtihanın olmadığı bir yerde en uğursuz ruhlar en yüce kametlerle iç içedir. İmtihanla melekler gibi safi ruhlar habis ruhlardan ayrılır ve kendileri için mukadder zirvelere ulaşırlar. Bunun böyle olduğunu bilen hakikate aşina bir gönül için her imtihan insanı gökler ötesi alemlere uçuran bir kanat ve imtihanda görülen her sıkıntı da ona güç ve canlılık kazandıran bir iksirdir. Böyle birinin nazarında ateşlere atılmak, yaratıcının dostluğuna doğru atılmış en güçlü bir adım, çarmıhlara gerilmekte ona yükselmenin yüce birer vesilesi sayılır. Evet, gönlünü en yüce ideallerle donatmış birisi için, her yeni imtihan, onun azmine indirilmiş bir kamçı, iradesini şahlandıran bir efsun ve gönül kadranını aydınlatan bir ışıktır. O gördüğü her imtihanla, kristaller gibi berraklaşır, yay gibi gerilme geçer ve adım adım gönlünde kurduğu cennetlere doğru yükselir. Kahrı lütfu bir bilmeyen, mürde gönüller, varsın bundan bir şey anlamasınlar. Geçen hakikatin mealine gönül vermiş idealistler, bu uğurda çekilen ıstıraplardan daha zevkli bir şey tanımayacaklardır. Ocaklar gibi yansalar dahi, Ahu efkan edip, Ayara dert yanmayacaklardır. Ne dostların vefasızlığı, Ne de düşmanın insafsızlığı, Onları millet ve vatan yolunda hizmetten alıkoyamayacaktır. Ve işte ahdü peymanları. Felek, esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimette. Ruhun şad olsun namı Kemal.